sabuhdur. Allah azze ve celle'nin el kudus ismi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde gelmiştir. Allah azze ve celle Haşr suresi 23. ayet-i kerimesinde vallahu lladzi la ilaha illa huvel melikul kudusü es selam buyurmuştur. Ve yine Cuma suresi birinci ayet-i Allah azze ve celle yusebbihu lillahi ma fis semawati ve ard el melikul El Melik, El Kuddus, El Aziz, El Hakim buyurarak Allah Azze ve Celle burada El Kuddus ismini zikretmiştir. El ismi ise Allah El Al Kuddus, El ismi ise e, sünnette geliyor. E, sahih Müslim'de müminlerin annesi Aişe radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rukusunda ve e, secdelerinde Subuhun, Kuddusun, Rabül Melaiketi ve Ruh derdi. Yani meleklerin ve Cebrailin Rabbi olan Allah Subuh ve Kudustur. E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Subuh ve El Kuddus ismini birlikte e, zikretmiş. Yani burada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 Tesbih ve takdis dediğimiz zaman ne anlaşılması gerekir? El-Sübbüh ve Al el kuddûs yani Allah Azze ve Celle her türlü kötü sıfatlardan, kötü isimlerden münezzehtir Allah Subhanahu ve Teala. Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimuhullah diyor ki bununla alakalı yani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 Ve bununla alakalı da nedir? Güya onlar Allah Azze ve Celle'yi tesbih etme ya da Allah Azze ve Celle'yi tenzih etme adına bu isimlerin birçok hakikatin ne yapmışlardır? İnkar.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 Allah Azze ve Celle nedir? Onların vasfettiklerinden veridir. Yücedir. Tenzih edilmiştir. Ve selamun alel murselin O e, peygamberlere selam olsun velhamdülillahi rabbil alamin. Demek ki burada kardeşlerim e, Allah Azze ve Celle kendi nefsini o mahlukatın e, o insanların yaptıkları şeyden kendi nefsini tenzih etmişlerdir ve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 tenzih ederiz şeklindedir. Yine kardeşlerim bütün mahlukatın duası, salatı da bu şekildedir. Allah Azze ve Celle İsra suresi 44. ayeti kerimesinde Tusebbihu lehu essemavatü seb'u vel ardu Yedi gökte olanlar ve yerde olanlar hepsini yaparlar Allah azze ve celle'yi tesbih ederler. O men göklerde ve yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. Ve in min in illa yusbihu Olan ne varsa yani bütün mahlukat ne yapar? Allah azze ve celle hamd ile tesbih eder. Velakin la tafkahuna tesbiha. Fakat siz onların tesbihini ne yapamazsınız, anlayamazsınız. Innahu kana haliman.